Dördüncü şua, manen ve rütbeten beşinci lemma ve sureten ve makamen 31. mektubun 31. lemasının kıymetdar dördüncü şua'ı ve ayet i hasbiyenin mühim bir nüktesidir. İhtar, Risale-i Nur, sair kitaplara muhalif olarak, başta perdeli gidiyor, gittikçe inkişaf eder. Hususan bu risalede, birinci mertebe çok kıymetdar bir hakikat olmakla beraber, çok ince ve derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet ehemmiyetli bir muhakeme-i hissi ve gayet ruhlu bir muamele-i imani ve gayet gizli bir mükalemeyi i kalbi suretinde mütenevvi ve derin dertlerime şifa olarak tebarüz etmiş. Bana tam tevafuk eden tam hissedebilir yoksa tam zevk edemez. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir zaman ehli dünya Beni her şeyden tecrid ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm ve ihtiyarlık zamanımda kısmen teessürattan gelen beş nevi hastalıklara giriftar olmuştum. Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur'un teselli verici ve meded edici envarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı ve şiddet bir muhabbeti vücud ve büyük bir ihtiyaka hayat ve hatsiz bir acz ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyorlar. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. Dil bekası hak fenası istedi mülkütenim bir devasız derde düştüm ah ki lokman bir haber. Meyyusane başımı eğdim birden hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti imdadıma geldi dedi. Beni dikkatle oku. Ben günde 500 defa okudum. Benim için Aynel-Yakîn suretinde inkişaf eden, çok kıymetdar envarından bir kısmını ve yalnız dokuz nurunu ve mertebesini icmalen yazıp, eskiden Aynel-Yakîn ile değil, belki İlmel-Yakîn ile bilinen tapsilâtını Risale-i Nur'a havale ediyorum. Birinci mertebeyi i Hasbiye Bendeki aşk-ı beka, bendeki bekaya değil, Belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemale mutlak sahibi Zat-ı Kemal’in ve Zülcemal'in bir isminin bir cilvesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan fıtratımda o kâmil-i mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbeti fıtriye gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynanın bekasına âşık olmuştu. Hasbunallahu ve ni'mel vekil geldi, perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hakikatine zevk ettim ki, bekamın lezzet ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda baki zülkemalın bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna imanımda ve izanımda ve ikanımda vardır. Çünkü onun bekasıyla benim için lâ-yemut bir hakikat tahakkuk eder. Zira benim mahiyetim hem bakiy hem sermediği bir ismin gölgesi olur. Daha ölmez diye şuuru iman ile takarur eder. Hem o şuuru imanla mahbubu mutlak olan kemale mutlakın varlığı bilinmekle, şelit ve fıtri olan muhabbet zâtî tatmin edilir. Hem bakıyı sermediğinin bekasına ve varlığına ait, o şuuru iman ile kainatın ve nev insanın kemalatı bilinir ve bulunur ve kemalata karşı fıtri meftuniyet, hadsiz elemlerden kurtulup zevk ve lezzetini alır. Hem o şuuru imaniyle o bakıyı sermediği bir intisap ve o intisabı imaniyle umum mülküne bir münasebet peydâ olur ve o münasebeti intisabî ile hatsiz bir mülke bir nevi malikiyet gibi iman gözüyle bakar manen istifade eder. Hem o şuuru imaniyle ve intisap ve münasebet ile Umum mevcudata bir alaka, bir nevi ihtisal peyda olur. Ve o halde ikinci derecede vücud-u şahsîsinden başka hatsiz bir vücut, o şuur-i imani ve intisap ve münasebet ve alaka ve ihtisal ciyetinde güya onun bir nevi varlığıdır gibi var olur. Varlığa karşı fıtri aşk teskin edilir. Hem o şuur-i imani ve intisap ve münasebet ve alakadarlığı ciyetiyle. Bütün ehli kemalata karşı bir uhuvvet peyda olur. O halde bakıy sermediğinin varlığıyla ve bekasıyla o hatsiz ehli kemal mahvolmayıp zayı olmadıklarını bilmekle takdir ve tahsin ile merbut ve dost olduğu hatsiz dostlarının bekaları ve devamı kemalatı, o şuur imani sahibine ulvi bir zevk verir. Hem o şuur imani ve intisap ve münasebet ve alakadarlık ve uhuvvet vasıtasıyla. Bütün dostlarımın, ki hayatımı ve bekamı, maal memnuniye onların saadetleri için feda ediyorum, onların mesuliyetleriyle hadsiz bir saadet kendim de hissedebilir gördüm. Çünkü, bir samimi dostun saadetiyle, şefkatli dostu dahi saadetlenir ve lezzetlenir. Şu halde bâkii zül kemalin bekası ve varlığıyla, başta Rasûl-i Ekrem ve âl ve ashabı olarak, Umum saadatım ve ahbabım olan enbiya ve evliya ve asfiya ve bütün sair hatsiz dostlarım, idam-ı ebediden kurtulduğunu ve bir saadet-i sermediyeye mazhariyetlerini, o şuur-i hissettim. Ve münasebet, alaka, uhuvvet, dostluk sırrıyla saadetleri, bana in'ikas edip, saadetlendirdiğini zevk ettim. Hem o şuur-i imaniyle riqqati ve şefkati akraba yüzünden gelen hadsiz teallumattan kurtulup hadsiz bir zevk-i ruhani duydum. Çünkü hayatımı ve bekamı mal-i onların tehlikelerden kurtulmaları için feda etmeyi fıtri arzu ettiğim başta pederlerim ve validelerim ve bütün nesli ve nesebi ve manevi akrabalarım Baki hakiki'nin bekası ve varlığıyla mahvdan ve ademden ve idam-ı ebedîden ve hadsiz elemlerden kurtulup o hadsiz rahmetine mazhariyetlerini şuuru îmânî ile hissettim. Ve medarı gam ve elem olan cüz'î ve tesirsiz şefkatime bedel nihayetsiz bir rahmet onlara nezaret ve himayet ettiğini duydum, hissettim. Bir valide veledinin lezzetiyle, zevkiyle, rahatıyla zevklenmesi gibi ben de o bütün şefkat ettiğim imzaatların, o rahmetin himayeti altındaki necatlarıyla ve istirahatlarıyla zevklendim ve ferahlandım ve çok derin şükrettim. Hem o şûru imanıyla netice-i hayatım ve sebebi saadetim ve vazifeyi i fıtratım olan resaili i nurdahi ziya'dan, mahvdan, faydasız kalmasından ve manen kurumasından kurtulmalarını ve meyvedar bâkî kalmalarını o intisabı imani ile bildim, hissettim, kanaat getirdim. Kendi bekamın lezzetinden çok ziyade bir manevi lezzet duydum. Tam hissettim. Çünkü iman ettim ki baki zülkemalin bekası ve varlığıyla resâil-i nur yalnız insanların hafızalarında ve kalplerinde akşa olmuyor. Belki hatsiz zîşûr mahlukatın ve ruhanilerin bir mütalagahları olmakla beraber, rızay ilahiye mazar ise, levh-i mahfuzda ve elvah-ı mahfuzda irtisam ederek, sevap meyveleriyle tezeyyün eder. Ve bilhassa Kur'an'a mensubiyeti ve kabul-ü nebevi ve inşallah marzi ilahi ciyetiyle bir anda vücudu ve nazar-ı Rabbaniye'ye mazhariyeti, umum ehli dünyanın takdirinden daha ziyade kıymetlardır bildim. İşte hayatımı ve bekamı, o resailin, hakiki imaniyeyi isbat eden her bir risalesinin bekasına, devamına ifadesine, makbuliyetine feda etmeye her vakit hazır olduğumu ve saadetimi onların Kur'an'a hizmet etmelerinde bildim. Ve o halde bekay ilahiyle, yüz derece insanların tahsinlerinden daha ziyade bir takdire mazariyetlerini, o intisab-ı imaniyle anladım, bütün kuvvetimle, hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Hem o şuur imaniyle, ebedî bir beka, ve daimi bir hayat veren bâkî zülcelal'in bekasına ve vücuduna iman ve imanın amali salihâ gibi neticeleri bu fâni hayatın bâkî meyveleri ve ebedî bir bekânın vesileleri olduğunu bildim. Meyvedar bir ağaca inkılap etmek için kabuğunu terk eden bir çekirdek gibi ben de o bâkî meyveleri vermek için bu bekâî dünyevinin kabuğunu bırakma nefsimi kandırdım. Nefsimle beraber, hasbunallahu ve ni'mel vekil, onun bekası bize yeter dedim. Hem şuuru imani ve intisab-ı ubudiyet ile, toprak perdesinin arkası ışıklanmasını, ve ağır tabakayı türabiye dahi, ölülerin üstünden kalktığını, ve kabir kapısıyla girilen yeraltı dahi, ademalut, karanlıklar olmadığını, ilmel yakîn ile bildim. Bütün kuvvetimle, hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Hem gayet kat'i bir surette hissettim ve o şûuru imaniyle hakkal yakin bildim ki fıtratımda çok şiddetli olan aşk-ı bekâ bâkîzül kemal'in bekasına, varlığına iki cihetle bakarken enaniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış, aynesine perestiş etmiş bir serseme dönmüş gördüm. Ve o çok derin ve kuvvetli aşk-ı bekâ bizzat ve sebepsiz Fıtraten sevilen ve perestiş edilen Kemal'e mutlak bir isminin gölgesi vasıtasıyla mahiyetimde hükmedip o aşkı bekayı vermiş ve muhabbet için hiçbir illet ve hiçbir garazı ve zatından başka hiçbir sebep iktiza etmeyen Kemal zatı perestişe kafi ve vafi iken sabıkan beyan ettiğimiz ve her birisine bir hayat ve bir beka değil, belki elden gelse binler hayatı dünyeviye ve beka feda edilmeye layık olan mezkür baki meyveleri dahi ihsan etmekle, o fıtri aşkı şiddetlendirmiş hissettim. Elimden gelseydi bütün zerratı vücudumla, hasbunallahu ve ni'mel vekil diyecektim ve o niyetle dedim. Ve bekasını arayan ve bekay ilahi bulan o şuur imani ki bir kısım meyvelerine sabıkan hem hem hemler ile işaret ettim bana öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün ruhumla bütün kuvvetimle en derin kalbimde nefsimle beraber dedim hasbi min albekayi lezzeten ve sevadeten imani ve şuuru ve izgani bənnehu ilahi albaqi Allahu ve ni'mel vekil. İkinci mertebeyi nuriyi hasbiye. Fıtratımdaki hadsiz azimle beraber ihtiyarlık ve gurbet ve kimsesizlik ve tecridim içinde ehli dünya desiseleriyle casuslarıyla bana hücum ettikleri hengamda kalbimde dedim. Elleri bağlı zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. O bir çarenin yani benim için bir noktayı istinat yok mu diye Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Bana bildirdi ki: İntisabu imani tezkeresiyle Kadir-i Mutlak öyle bir sultana istinat edersin ki, zemin yüzünde her baharda 400 bin milletten mürekkep nebatat ve hayvanat ordularının bütün cihazatlarını kemali intizamla vermekle beraber her sene eşcar ve tuyur denilen o iki muazzam ordusunun elbiselerini tazelendirerek Yeni libaslar giydirir, urbalarını ve formalarını değiştirir ve tavuğun ve kuşun fistanlarını ve çarşaflarını tazelendirdiği gibi dağın libasını ve sahranın yüz örtüsünü değiştirir ve başta insan olarak hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını değil medeni insanların son zamanda keşfettikleri et ve şeker vesaire taamların hülasaları gibi belki yüz derece o medeni hülasalardan daha mükemmel ve bütün tahamların her nevinden, tohum ve çekirdek denilen rahmani hülasalara koyup ve o hülasaları dahi onların pişirmelerine ve inbisatlarına dair kaderi tarifeleri içine sarıp muhafaza için küçücük sandukçalara koyup tevdi eder. O sandukçukların icadı kafnun fabrikasından o kadar çabuk ve kolay ve çoklukladır ki Kur'an der bir emir ile yapılır hem o umum hülasalar bir şehri doldurmadığı ve birbirine benzedikleri ve aynı madde oldukları halde, Rezzak-ı onlardan bir yaz mevsiminde pişirdiği gayet mütenevvi ve leziz tağımlar, zeminin bütün şehirlerini bir cihette doldurabilir. İşte sen, intisabı ı imanî tezkeresiyle böyle bir noktayı istinat bulabildiğinden, hadsiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten bu dersimi aldıkça öyle bir kuvve imaneviyeyi buldum ki değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okutturabilir bir iktidarı imani hissederek bütün ruhum ile hasbunallahu ve ni'mel vekil dedim. Ve hadsiz fakrım ve ihtiyacım cihetinde dahi bir noktayı istimdad için yine o ayete müracaat ettim. Bana dedi ki sen memlûkiyet ve ubudiyet ile. Öyle bir maliki kerime mensup ve iaşe defterinde mukayyetsin ki her bahar ve yazda gayiptan ve hiçten umulmadığı yerden ve kuru bir topraktan kaldırır indirir tarzında yüz defa zemin sofrasını ayrı ayrı yemekleriyle tezyin eder serer. Güya zamanın seneleri ve her senenin günleri birbiri arkasından gelen ihsan meyvelerine ve rahmet taamlarına birer kap ve bir rezakâr rahîmin küllî ve cüz'î ihsanat mertebelerine birer meşherdirler. İşte sen böyle bir ganî-i mutlakın, abdisin. Abdiyetine şuurun varsa, senin elîm-fakrın leziz bir iştiha olur. Ben de o dersimi aldım, nefsimle beraber, evet, evet doğrudur deyip, mütevekkilane hasbunallahu ve vekil dedim.